ve Özdeş Özbay Evet bir iklim için programı daha başlattık Ben Deniz Ömer Madra Ben Özdeş Özbay Yücel Sönmez Bağlanamadı şu anda bekliyoruz onu da ama bugün bir konuğumuz var onu da söyleyeyim ha, konuktan önce destekçimiz Serap da çok teşekkür ettiğimizi belirtelim ve ondan sonra da konuğumuza geçelim dinleyicilerimizin eski dinleyicilerimizin gayet iyi hatırlayacağı programcılarımızdan Gökşen Şahin Uzun süre açık e, gazetede çalıştı ve açık radyonun diğer programlarında da. O şimdi COP28'in son günü bugün neler olup neler bittiğini o stock taking denen bölümde de envanter dökümü nasıl çevireceğiz bilemiyorum. Onunla ilgili olarak bölümde yer alıyordu çalışmaları. <gülüyor> Şimdi son COP28'deki son durumu, trajikomik diye de nitelendirilen durumu biraz konuşalım. Merhaba Gökşen, hoş geldin. Merhaba. Merhabalar. Ee, Günaydın. Günaydın sevgiler. Ee, <gülüyor> Burada sizin şey yaptığınız gibi, girişini yaptığınız gibi biraz böyle trajikomik bir durum var. Ee, aslında bir yandan da çok uzun zaman önce olması gereken bir kavganın içindeyiz bir şekilde ee, iyi konuştunuz bugüne kadar bilemiyorum şeyde radyoda nasıl şey yaptınız yayını ben kusura bakmayın krimsaf da tam yok tabi canım ama, ama yani yakından takip etmeye çalışıyoruz çeşitli açıları filan vermeye ama son durumu bugün sonuncu günü olduğu için özellikle de seni e, bütün o iş gücün arasında yakalamış olmaktan mutlu yüzden ben derdüğümü evet. de diye çeviriyoruz nasıl gitti ne, hangi dil girdi evet. lojüciler ne yaptı evet. filan bunları birazcık sana sormak istedik tamam tamam ben anlatayım o zaman birazcık neredeyiz diye şimdi bir ilk metni biz birkaç gün önce gördük ilk metinde çok güçlü bir e, fosil yapılardan çıkış söylemi vardı e, ama maalesef e, buna çok itiraf geldi özellikle Suudi Arabistan'dan ve diğer ülkelerden. Onun üzerine bir ikinci metin gördük. İkinci metinde fosil yakıtlardan çıkışın sözü geçmiyor ve onun yerine e, şey böyle bir adil dönüşümden bahsediliyor. Fosil yakıtların azaltılmasından bahsediliyor ve bununla beraber e, yani yenilenebilir enerjiye yatırım yapılmasından bahsediliyor. Haliyle e, Küçük Ada Devletleri ee, arkasından e, Avrupa Birliği en az gelişmiş e, ülkeler hep birlikte duruma karşı çıktılar ve dediler ki bizim madem bir envanter dökümü yapıyoruz kendimize dürüst bir envanter dökümü yapmamız lazım ve şimdiye kadar e, hedeflerimize ulaşamadıysak bunun sebebinin fosil yakıtlar olduğunu açıkça kabul edip bundan sonra fosil yakıtlardan çıkmamız gerektiğini onlarımızın 2025'te en tepeye ulaşıp 2025'ten sonra azalması gerektiğini açıkça söylememiz lazım dediler. Ee, Biz ikinci metni, yani bu işte önerilen ve sosyal gıtlarla ilgili e, şeylerin e, bölümün zayıf olduğu metni e, dün akşamüstü 4 gibi gördük. Akşam saat 10'da da e, Delegasyonların bu e, taraf olan ülkelerin delegasyon başkanlarının bir araya geldiği toplantı başladı. O toplantı yaklaşık sabaha karşı iki buçuk kadar sürdü. Ve o toplantının arkasından da e, bu küçük ada devletleri, Avrupa Birliği ve en az gelişmiş ülkeler bu e, şey e, High Ambition Coalition diyebildiğimiz iklim hedeflerinin artırılması hedefleyen koalisyon. Bir araya topla, toplanıp bir e, yeni metin onlarca nasıl olmalı diye bir çalışma yaptılar. Herhalde o, o çalışma <gülüyor> sabah karşı 4 gibi falan gitti. Şimdi neredeyiz? Şimdi normalde bugün saat 11'de e, Kop başkanı kapanış açılış kapanış oturumunu açmayı planlıyordu ama şu an elimizde bizim bir kayıp e, döküm dökümanımız yok henüz. Dolayısıyla yok, bugün, içinde, yok. bugün içinde yeni bir e, metin <gülüyor> çıkmasını bekliyoruz. Onun üzerine yani şu anda, anda ben şeyi anlamadım. İki, i̇ki ayrı metin mi var? E, şöyle oldu. İlk versiyonu çıktı. Fosil yakıtlarla ilgili güzel bir böyle, yani fosil yakıtlardan çıkışın olması gerektiğini, yenilenebilir enerjinin 2030'a kadar en az 3 katına çıkarılmasını gerektiğini söyleyen metin çıktı. Onun üzerine tartıştılar. Ee, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap e, Arap ülkeleri grubu dedi ki biz bunu asla kabul etmiyoruz. Amerika doğru düzgün sahiplenemedi o pozisyonu. Ve haliyle e, çok fazla red gelince, özellikle Suudi Arabistan ve onun önceliğindeki Arap ülkeleri grubundan çok fazla red gelince e, yeniden o metin üzerine çalışıldı. Şey, e, KOP başkanlığı çok hevesliydi ondan. Ve şey olacağını bu Önerecekleri ikinci metnin herkes tarafından kabul edileceğini düşünüyorlardı. Ama ikinci metni o kadar yumuşatmışlar ve o kadar böyle hani zayıflatmışlar ki içinde fosil yakıtlardan çıkış cümlesi yok. Haliyle fosil <gülüyor> yakıtlardan çıkmamız gerektiğini söyleyen, eklim değişikliğinden etkilenen ve ee kendi sorumluluğunu kabul eden ülkelerden ayaklandı oldu. Diler ki bu, bu, bu kadar zayıf metni bizim kabul etmemize imkan yok. Kosil çıkışın bu metninde olması lazım. Çünkü kalkı onun üzerineydi. Şimdi geldiğimiz noktada büyük ihtimalle biz bugün içinde bir üçüncü metin göreceğiz. Bu iki pozisyonu bir şekilde nasıl olacağını bilmiyorum ama bu iki pozisyonu bir şekilde ee, o metnini yedirmeye çalışacaklar. Dolayısıyla bugünün büyük ihtimalle de yarının kavgası onun üzerine olacak. Ben Bununla şeyi ben... sormaya çalışmıştım. Evet. Bu ikinci draft metin üzerine gece dörde kadar işte Avrupa Birliği ve bir dizi ülke bir evet. araya geldi dedin ya onlar evet. da bir çalışma yapıyor. Metin üzerinde o, mi çalışıyor onlar ayrı bir sanki döküm mi, yap, yapıyorlar dedin. Metin, metin üzerinde onlar için kabul edilir dil hangisi diye çalışıyorlar. Hmm. Kendi Abi, önerilerini öne sürebilmek için. Peki şimdi bu bu sizin saatle kaçtan itibaren tekrar açılacak son gün çalışmaları? Ya, ya sabah bir toplantımız vardı bizim. Ona e, KOP başkanlığı da katıldı. Dediler ki gerektiği kadar zamanı alacak. Çıkartmanı. E, ama umarım çıkacak olan üçüncü versiyonu son versiyonu olacak dediler. Dolayısıyla bu içinde bekliyoruz üçüncü versiyonu görmeyi ama tam bir saat söyleyemiyorum. Daha yani zaman burada çok eğilip tükürebiliyor. Dün de e, <gülüyor> <gülüyor> sabah Simon Steele şey demişti yani sabah dokuzda yaptığı <gülüyor> toplantısında önümüzdeki birkaç dakika içinde metni yayınlayacağız demişti. Akşamüstü dörtte geldi Metin. Dolayısıyla <gülüyor> hani zaman çok eğilip tükündüğü için bir şey söyleyemiyoruz maalesef. Evet hafif bir son yani 1984'ü hatırlatan durumlar olmuyor değil. Peki şeyi söyleyeceğim. Hı? Bugün son resmen son günü değil mi 28'in evet. iklim zirvesi görüşmelerinin. Bazı zamanlarda uzatılmış olduğuna da tanık olduk. Bugün bu seferkinde de öyle bir ihtimal olabilir mi? Büyük ihtimali uzatılacak? Zaten henüz hmm. toplam 18 metinden 4 üzerinden anlaşma yapıldı. E, bir kısmında son noktaya kadar gelindi. Onlar artık şey bekliyorlar. En son e, oturumu bekliyorlar onaylanması için. Onların dört hmm. tanesinin de o noktadayım. Ama geri kalan 12 metnin tamamlanması lazım ya da yenilgi kabul edip e, yapamadık. Bir sonraki konuda görüşelim diyecekler ama e, bu Birleşik Arap Emirlikleri çok ciddi bir şekilde bir liderlik göstermek istiyor. Dolayısıyla zannediyorum ki bir gün ya da gerekiyorsa iki gün uzatıp doğru düzgün bir anlaşma çıkartmayı hedef istiyorlar. Tabii yani bir iş, işe iki tarafından bakabiliriz. Bir kötü tarafından bakabiliriz. Hani bu sosyal yakıt üzerindeki kavga üzerinden bakabiliriz. Ya da iyi tarafından bakabiliriz. Öyle bir noktaya geldik ki artık sosyal yakıtlardan çıkmamız gerektiğini savunan çok ciddi bir çoğunlukta ülke var. Dolayısıyla yani bu ve ilk defa bu oluyor, fariz anlaşması çerçevesinde ilk defa metinlere yazılı olarak fotoğraflardan çıkmamız gerektiği tavsiyesini toplaya çalışıyoruz. Dolayısıyla onu başarabilirsek de e, hem bu Birleşik Araba Üniversitesi için çok büyük bir başarı olacak COP başkanlığı adımı hem de <gülüyor> bence kolektif olarak çok büyük bir başarı olacak. Çünkü yeni bir dönem açıyoruz demektir ondan sonra evet ama yani tabi budaki son güne kadar bu şekilde yani fosil yakıttan bahsedelim mi bahsetmeyelim mi neredeyse bunun tartışıldığı bir durumda ve mesela yani bazı Eamon Ryan'ın Guardian'dan belirtildiğine göre İrlanda Çevre Bakanı işte bu kud kelimesi tek başına kud söylenmesi bile her şeyi öldürür filan diye kuvvetle eleştirmiş işte bazı şeyler var yani tanıdıklardan Aha. Mary Robinson'ın filan çok ciddi eleştirileri var. Hem evet. tanıdığını söylüyorsun hem de bilimi kabul ettiğini ve saygı duyduğunu söylüyorsun. Ondan sonra da bütün o önemli uyarılarını kolektif aksiyon konusunda hiçbir şekilde dikkate almıyorsun. Bunlar olmaz filan diye ciddi bir tartışma var. Uluslararası Enerji Ajansı Fatih Birol'un başkanlığında da bu karbon toplama şeyleri var ya karbon capture and storage dedikleri onu da soracaktım sana Tabii. karbon depolama şeyinin tekniklerini e, tamamen fantezi ve bir ilüzyondan ibaret yanılsamadan ibaret olduğunu söylemiş bunlar nasıl çözülecek falan, nasıl bakıyorsun i̇şte onlar yani esas Kalka enerji dönüşümü üzerinde oluyor zaten. Fosil yakıtlar o e, 39. der. tekniğine girersek işin 39. maddede bizim e, bundan sonra eğer 1.5 dereceyi hayatta tutabilmek istiyorsak bir Paris anlaşma okunu 1.5 derece e, hedefini hayatta tutmak istiyorsak ne yapmamız gerektiğini anlatıyor. Onlardan bir tanesi fosil yakıtlardan ve çok büyük kavga onda oluyor. Ama diğerleri de Örneğin nükleer enerjinin rolü ya da bu karbon tutma ve saklama sistemlerinin rolü üzerine ee, orada da e, orada da ülkelerin çok karışık pozisyonları var. Dün akşam yapılan toplantıda Norveç'in e, ciddi bir şey vardı. Yani biz karbon tut, saklayan bir ülkeyiz ve e, aynı zamanda da fosil yakıt üreten bir ülkeyiz e, ve iki sistemi birlikte kullanıyoruz. Ama söyleyebiliriz ki bu sistem yani mal bir şey olarak karlı bir sistem değil ve bu sistem bizim enerji sistemimizin çözümü olacak bir şey değil. Dolayısıyla bunu çözüm olarak meslek oymaya biz karşıyız. Bu işi yapan ülkelerden iş bir tanesi olarak dediler. Dolayısıyla orada da kavga devam ediyor. Esas yani olaya hani biraz daha böyle bir derli toplum enerji dönüşümü açısından bakarsak oradan çıkacak olan sonuç aslında bizim hani yenilebilir enerjiyi, enerjinin etkin kullanımını yeni enerji sistemimizin ortasına koyup bunun etrafında diğer işte e, yanlış çözüm olarak sunulan ya da e, işte fosil yakıtlardan çıkışın zamanı ile ilgili bir onu, onu belirleyecek bir, bir e, tartışma aslında dolayısıyla hep, hepsi birbirine bağlı olarak ilerliyor. An biz anlaşmaya vardığımız anda diğerlerinde de anlaşmaya varmış olacağız. E bu <gülüyor> 350.org e, şimdi paylaşım yapmış, daha doğrusu 13-14 saat kadar önce senin bahsettiğin 39. maddeyi paylaşmış, evet. tam cümleyi ve, e, veriyorlar. Bu ikinci draft. Daha öncesinde evet. çünkü fos, e, reductions in fossil fuel production gibi e, bir kelime vardı, hem fosil yakıt geçiyordu, hem azaltım geçiyordu. Evet. Bu benim burada gösterilen metinde fosil yakıt kelimesi hiç yok. Sustained evet, reductions evet. in greenhouse gas emissions diye. Evet. Yani evet. E, greenhouse gas nasıl çevriliyordu? Se, sera gazı. Sera gazı. Evet se, ha sera sera gazları salımında azaltım diye <gülüyor> eklemişler. Fosil yakıt hiç yok anladığım kadarıyla şu anki metinde. Eski fosil yakıt kaynaklı sera gazlarının azaltılması diye geçiyor. Öyle mi? O zaman tekrar yapıyoruz. düzenlenmiş. Hmm. Dolayısıyla kaynağını e, hedef almıyoruz, hmm. emisyonlarını oradan çıkan emisyonları hedef alıyoruz. Bu durumda da haliyle e, karbon tutma ve saklama yöntemleri önem kazanıyor. Ama aslında bunu yapmak yerine bizim korunun kaynağını özüne dönüp fosil yakıtları hedef almamız lazım. Hmm. O, o, o o şeyde. Ee, nasıl diyeceğim ee, şu maddede evet. Yücel de aramıza katıldı ee, Yücel senin sormak istediğin bir şey var mı? Evet çok merak ettiğim bir şey var merhabalar bu arada ben Merhaba. biraz geç bağlandım özür dilerim ya, çok merak ediyorum şimdi bu e, uzun süredir e, yoksul ülkelerin e, dönüşümü için finansman konusu ciddi anlamda konuşuyordu bir önceki ee, job toplantısının da temel konularından biriydi ee, Job 28'de ortaya nasıl bir tablo çıkıyor Özellikle yoksul ülkelerin finansmanı konusunda Daha 100 milyarı toplayamamışken e, Bunun altını çizerek belirteyim Böyle bir e, gelişme oldu mu bu konuda Bir ilerleme söz konusu mu Yoksa yine vaatlerden ibaret bir tablo mu var karşımızda Şimdi iklim finansmanı çok az elemanı olan bir konu. Örneğin bu kayıp ve hasarlarla ilgili. Şeyde. Orada fon oluşturuldu. Onu zaten bir ihtimalle konuşmuşsunuzdur. Kup'un i̇lk, evet, evet, evet. ilk gününde o oluşturuldu. Şimdi ben yine bu ortaya çıkan süresel envanter belgesi üzerinden, süresel sayın döküm belgesi üzerinden konuşursam. Orada iklim finansmanı ile ilgili makaleler var. Ama e, örneğin iklim finansmanı enerji dönüşümüne bağlandırılmamış durumda. E, dolayısıyla en fakir ülkelerin yaptığı yorumlardan bir tanesi de ona bağlanıyor. Yani enerji dönüşümü ile ilgili bizim güçlü bir pozisyonumuz olması lazım. Fosil yakıtlardan çıkışa savunmamız lazım. Ama bunu yapabilmek için örneğin... E, Gelişmekte olan ya da en en, en az gelişmiş ülkeleri mutlaka finansman sağlanması lazım. Buradaki meclis toplantısı vardı ayın 10'unda. meclis toplantısında örneğin e, Kolombiya çok etkileyici bir konuşma yaptı ve şeyi anlattılar yani biz fosil yakıtlardan çıkıyoruz dedik ve zannettik ki bunu söylediğimiz andan itibaren bizim ülkeye yatırımlar artacak, net değer artılacak ve biz biraz daha hani dinlenebilere yatırım yapabilmek için düşük faizli kredi alabileceğiz ama tam tersi oldu. Biz bunu şeyini e, fosil yakıtlardan çıktığımız, kömürden çıktığımız, duyurduktan sonra peso'nun değerini düştü <gülüyor> ve ayene bize e, sizin enerji güvenliğiniz şu an tehlikeye girdi, o yüzden bizim sizin kredi faizimizi arttırmamız lazım dediler. Dolayısıyla bireyler bu enerji dönüşümünün şu an adil olmadığımız yaşayan göstergesi. Dolayısıyla iklim finansmanını bu enerji dönüşümüne bağlamadığımız sürece sadece enerji dönüşümü hedefi koymanın da bir anlamı yok diyorlar. Dolayısıyla hani bütün yakıtlardan çıkış diyebilirim ki Avrupa Birliği'nden, Avustralya'dan, Ada ülkelerine ve en az gelişmiş ülkelere kadar hepsinin anlaştığı nokta. Bir de bunun iklim finansmanıyla olan bağlantısı var. O noktada da işte özellikle e, ada ülkeleri, Afrika grubu, e, en az gelişmiş ülkeler özellikle baskı uygulayıp bunun e, o o bağlantıyı yapmaya çalışıyorlar. Evet, bu noktada yani bana da en acil görünen konu bu özellikle o, a, ada devletleri gibi yani ya suların altında kalmak ya da hiçbir şekilde fonksiyonsuz kalmak gibi durumlarda olan yok olma tehlikesinin artık elle tutulur halde olduğu ada devletlerinin hala konularına ne mali ne maddi olarak manevi olarak da bir tam çıkış sağlanamamış olması çok ağır yani karanlık evet. ve tehlikeli bir durum var yani <gülüyor> Dubai Cansı'nın de 350 oradan şey demiş zaten Dubai'nin bu dumanlarla kaplı, sisle kaplı şeyinde fosil yakıtlardan sonuçta bahsedilmemesi gayet muğlak ve tehlikeli bir durumdur filan demiş. Evet yani bence en vahim olan şey biz bizim bunları 20 sene konuşuyor olmamız gerekiyordu evet. eğer bir buçuk derece <gülüyor> hedefine ulaşmak istiyorsak bence en vahim olan şey hala bunu tartışabilecek lüksümüz e, olduğunu zannetmemiz. Artık öyle bir lüksümüz yok yani. Artık gerçekten e, hayat ve mat bahsediyoruz. Dolayısıyla biraz daha artık e, işin ciddiyetinin farkında olarak bahsetmemiz lazım önce. Be, ben bir de bir şey sormak istiyorum. Yani Suudi Arabistan'ın nasıl bu kadar gücü olabiliyor? E, çünkü dünya siyasetinde o kadar yani etkin bir ülke değil. Şunu yapabilir orada her devlet onayı geçmeden e, metin çıkmıyor. E, Suudi Arabistan bu tehditte bulunuyor. Ama yani, öteki devletler de aynı tehdidi kullanabilir. Sen geri adım atmazsan da biz şey yapmayacağız. bu COP zirvesi devrilecek fosil yakıtlar geçmezse diye Suudi Arabistan'ı da hedef gösterirsiniz örneğin. E, neden şu, şu sürekli yani, her zirvede öteki devletler geri adım atıyor. Biraz Suudi Arabistan'ı şey e, ne o karakoyun olarak gösteriyorlar gibi de gelmiyor değil. atmasınlar onlar mesela. Olmuyor mu? E, Şimdi Ortadayız zaten. Yani şey ortaya çıktı. OPEC başkanının tüm OPEC üyesi ülkelere bir yazılı metin göndererek kosi yakıtlardan çıkışı onaylarsanız bundan sonra OPEC üyeliğinizle ilgili sizin işaretleri oluşur gibidir metin gönderdiği. Dolayısıyla hmm. e, OPEC Bu üyesi... önemli çünkü OPEC şey değil mi? Yani petrol evet. üreten, evet. ihraç eden ülkeler birliği evet. ve dünyanın Dolayısıyla... en kuvvetli Petrolcü evet. devletlerinden oluşuyor. Evet. Dolayısıyla e, hani Suudi Arabistan kendi adına konuşmuyor. Suudi Arabistan Arap grubu ülkeleri adına konuşuyor. Ve biz müzakerelerde şeyi gördük. Ne zaman bir, bir, iyi polis kötü polisi oynama durumu var. Ne zaman ki Suudi Arabistan biraz anlaşmaya yaklaşır gibi oluyor. O zaman yine Arap grubu ülkelerinden o üyesi başka bir ülke. Bu işte bu meclis toplantısında örneğin Irak'tı. Halkı e, bu kabul edebilir değildir. Bu bizim e, enerji dönüşümümüzü tehlikeye atar diye konuşuyor. Dolayısıyla orada aslında bu şeyi çok net görüyoruz. Yani e, lojiklerin nerede neyi nasıl etkilediğini de çok net görüyoruz. Geçen sebeğim yani benim bir umudum. Geçen sene Suriye Arabistan yine aynı şekilde bu kayıp ve zarar mekanizmasını bloke etmeye çalışmıştı. Ama sonunda e, bir şekilde kabul etmek zorunda kaldılar. Çünkü yani gördüler ki karşılarında çok büyük bir birliktelik var onlara karşı. Benim umudum yine dün akşamki toplantıda yine biraz öyle yalnızlaştı. şey Suriye e, Arabistan ve belki de e, onunla beraber şey mümkün olabilir. E, yani ikna olmaları bence mümkün değil ama kabul etmeleri mümkün olabilir. Hmm. Birleşik Arap Emirlikleri OPEC üyesi değil mi? Üyesi. Evet, ama e, ama onlar şey başkanlık olarak biraz tarafsız durmaya çalışıyorlar. Bir de bir evet. buçuk derece ile ilgili çok ciddi bir şekilde hani bunu hayatta tutmamız lazım. O bizim kutup yıldızımız diye başladıkları için toplantıya kurulup evet. dolaşıp onların e, kutup yıldızı bir buçuk dereceye geliyor ve haliyle onların şu yakıt konusunda o dili geri koyalım diye bir şey demeleri mümkün değil pek evet bir, bir buçuk derecenin hatta iki derecenin bile artık e, konu dışı olmaya başladığını söyleyen de James Hansen ve arkadaşlarının e, bilimsel araştırma makalesi de vardı yani işler çok sıkışık kritik peki e, galiba sürenin de sonuna geldik Merakla bekliyoruz. Bu akşama kadar bir sonuç alınacağını evet. ümit ediyoruz. Evet. Ümit yarın da, yarın olur da yine <gülüyor> hazır olun. <gülüyor> yarın da yine bağlanma şeyi ihtimali olabilir. Bitmemiş olabilir tabii konular. E, e, tamam Ümit Şahin açık yeşilinde de hem onunla konuşuruz hem de seninle de bağlanmaya çalışırız. Durmaya bakarız. Gökşen Şahin çok teşekkür ederiz. Ben Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Evet bu şekilde de bunu da tamamlamış oluyoruz. Yani neyi tamamladığımızı da bir söyleseniz arkadaşlar, neyi tamamladık biz? <gülüyor> fosil yakı Fosil yakıtlar ismi geçsin mi geçmesin, geçmesin mi? 2023 <gülüyor> yılında Şu anda bunu tartışıyorlar. Bakalım. Hadi inşallah. Hadi inşallah deyip yani hakikaten Alice Riyalar diyarında e, lafı bunun kadar uygun olamaz. Aslında Kevin Anderson'da bunlar buraya bir yani Kevin Anderson dünyanın en büyük iklim bilimcilerinden bir tanesi hem şeyde. Britanya'da hem de İsveç'te çalışıyor. Yıllardır takip etmeye çalışıyoruz. Enerji ve iklim değişikliği profesörü Manchester Üniversitesi'nde ve Uppsala'da onun demokrasinin verdiği <gülüyor> demeçte daha doğrusu ya kendisiyle yapılan mülakatta söylediği lafı hiç unutmuyorum. Buradaki petrol üreticilerinin çetesi <gülüyor> demişti. <gülüyor> Kelime olarak bunu kullanmıştı. Durumu merak ve endişeyle takip etmeye devam ediyoruz. Sevgili açık gazete ve açık <gülüyor> radyo dinleyicileri deyip kapatalım. İklim programı. için dinleyiciler. İklim için. Bir de ayrıca tabii. <gülüyor> İklim için. Peki hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hoşça